Radyo tiyatrosu. Monna Vanna. Yazan Morris Metterling. Dilimize çeviren Rşat Gögen. Mikrofona koyan Semih Sergen. Oynayanlar Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları. Giro Semih Sergen, Giovanna Nedret Güvenç, Marco Atile Elden Borso Erol Kardeşeci, Torello Erol Amaç, Frenzival Dincer Sümer, Vedio Erdoğan Göze, Teknik Prodüksiyon Arif Temizler Uğradığımız feci akıbet karşısında meclis uzun zamandan beri bizden gizlediği felaketleri itiraf etmek zorunda kaldı. Venedik'in yardımımıza gönderdiği her iki ordu da muhassara altında. Asker ve halk henüz uğranılan hezimetlerden habersiz. Fakat gittikçe daha çok endişe uyandıran söylentiler etrafa yayılıyor. Hakikati öğrenince ne yapacaklar? Ümitsizlikten doğan kin ve nefretleri üzerimize yıkılmayacak mı? Şimdiye kadar pek az şehrin maruz kaldığı bu üç aylık muhasara, açlık, ıstırap, beyhude kahramanlık esasen onları çoktan çileden çıkardı. Öfke içinde itaatlerini muhafazaya yarayan tek ümit. O da yıkılıp gidecek. İsyan, düşman istilası ve nihayet Pisa'nın sonu. Askerimde bir şey kalmadı. Ne ok ne mermi. Mahzenlerin altını üstüne getirseniz bir zerre barut bulmak imkansız. Evvelki gün son günlemizi Santo Antonio'daki düşman bataryaları üzerine attık. Kılıçlarından başka bir şey kalmayan askerlerim siperlere yaklaşmaktan çekiniyorlar. Venedikli yardımcı kuvvetlerin müdafaa ettikleri surlarda düşman topçusunun açmış olduğu şu gediye bakınız. Hemen hemen elli kulaç. Romanyol ve Arnavutlar bu akşam teslim sözleşmesi imza edilmediği takdirde kaçıp gideceklerini söylediler. Teslim şartlarını görüşmek için meclis tarafından gönderilen delegelerden bir ses çıkmadı. Onları bir daha göremedik. Prenzival körüler tarafından sokaklarımızda katledilen muavini Antonio Reno'nun ölümünü bir türlü affetmiyor. Bunu fırsat bilen da bizi kanun dışı bırakmak, aynı zamanda barbar muamelesi yapmak istiyor. Şuursuz bir kütlenin işlemiş olduğu bu hatayı izah etmek ve özür dilemek için bizzat babamı gönderdim. O düşman için kıymetli bir rehineydi. Fakat hala geri dönmedik. Bir haftadan beri şehir her taraftan açık. Surlarımız yıkılmış, toplarımız susmuştur. Acaba Prensival niçin hucuma geçmiyor? Bir tuzaktan mı çekiniyor? Cesareti mi yok? Yoksa Floransa ısrarengiz emirler mi gönderiyor? Floransa'nın emirleri her zaman Esrarengizdir Borso. Fakat maksatları aşikar. İstedikleri şey Pizza Cumhuriyeti'nin ortadan kalkması. Ve yine parayla tutulan kumandanların en vahşisi Prenzival'i... için karşımıza getirdiklerini de biliyorum. Prenzival. Plezans katliamında bütün müdafileri kılıçtan geçirdikten sonra... ...yakaladığı 5000 bin kadını cariye diye satışa çıkaran adam. Yanlışınız var. Prenzival değil. Katliamı ve satışı emreden Floransa komiserleridir. Ben Prenzival'i hiç görmedim. Fakat kardeşlerimden biri onu tanıyor. Aslen barbar... Babası bir zamanlar Venedik'te kuyumcu dükkanı açmış. Ailesinin asil olmadığı muhakkak. Fakat zannedildiği gibi vahşi değil. Tabiatının sert olduğunu söylüyorlar. Hayalperest, tehlikeli. Bununla beraber mert ve dürüst bir adam. Kılıcımı ona korkmadan teslim edebilirim. Sizi müdafaa ettiği müddetçe kılıcınızı elden bırakmayın Borso. Onu da iş başında göreceğiz. Şu anda bize son şansımızı denemek kalıyor. Her şeyden evvel askere ve halka... ...bütün hakikati olduğu gibi anlatmalıyız. İyice bilmelidirler ki... ...bu savaş... ...ölüm kalım savaşı olacaktır. Baba... ...bu felaketli anımızda... ...hangi mesut mucize sizi buraya gönderdi? Artık ümidimi kesmiştim. Yaralı mısınız? Güçlükle yürüyorsunuz. Yoksa size işkence mi ettiler... Kaçtınız mı ne yaptılar size Hiç barbar değillermiş Beni sevilen bir misafir gibi karşıladılar yazılar mı okumuş Eflatumdan bulup tercüme ettiğim Üç diyalogtan bahsetti <gülüyor> Eğer güçlükle gülüyorsam ihtiyarlığımdan Sonra da çok uzak yerden geliyorum Prensival'in çadırında kime rastladım biliyor musun Herhalde Floransa'nın merhametsiz komiserlerine Evet doğru Onlar da vardı Yahut bir tanesi Çünkü ben yalnız birini gördüm Fakat orta bana ilk takdim edilen kimse Eflatunu bize tanıtan meşhur Üstad Marsil sen oldu Ölmeden evvel onu görmek için hayatımın on senesini vermeye razıydım Sanki sonunda buluşmuş iki kardeş gibiydik Aristo'dan, Omer'den uzun uzun bahsettik Baba yalvarırım bunlara geçelim Peki halde söyleyeyim Prensival'i gördüm ve kendisiyle konuştum Bir adamdan korkanların onun hakkında anlattıkları ne kadar garip ve aldatıcı oluyor Kendimi Aşil'in çadırına giden Priyam'a benzetiyorum. Ahmak, mağrur, elleri kana boyanmış, sarhoş bir insan Bütün zekasını sadece harp meydanlarında kasırgalar koparmak Etrafına ölüm ve dehşet saçmak için kullanan Yarı deli bir nevi barbarla karşılaşacağımı sanmıştım Kör, hain Aynı zamanda riyakar bir harp şeytanıyla yüz yüze geleceğimi zannediyordum Fakat çadırına girdiğim zaman Karşımda hocasının önünde saygı ve heyecan içinde iyilen birini buldum Konuşkan, ilim ve edebiyata aşık Terbiye ve ahlak kaidelerine fazlasıyla riayetkar bir insan Uzun uzun dinlemeyi, zekice tebessüm etmesini biliyor Ve bütün güzelliklere karşı da hassas ve öyle görünüyor zaten Samimi, temiz yürekli Yalnız daha önce bir arzusunu Tatmin etmeden ayrılmak niyetinde değil Meşhum bir arzu Dayanılması imkansız Büyük bir aşkın tehlikeli yıldızı altında Doğanların hissedebileceği bir şey Baba Açlıktan ölenler için beklemenin ne kadar ağır Ne kadar ısrar verici olduğunu unutuyorsunuz İşimize yaramayan bütün bu meziyetlere geçelim Bize faal ettiğiniz Kurtuluş haberinin ne olduğunu söyleyiniz Doğru ihtimal bunu sebepsiz olarak geciktiriyorum Dünyada en çok sevdiğim iki vücut için pek üzücü olmakla beraber Ben hisseme şimdiden razıyım Öteki kim? Dinle yavrum Buraya gelirken bu bana imkansız gibi görünüyordu Fakat öte yandan kurtuluş şansı bizim için öyle bir mucizeydi ki Söyleyin Floransa bizi yok etmek kararında Teklif tarafımızdan kabul edilmezse şehir hücumla zapt edilecek Üzerimize Alman ve İspanyol askerleri saldırtılacak Katliam, yangın, talan, ırza geçme Bütün bunlar için özel emirlerin verilmesi lüzumsuz İşte bizi bekleyen akıbet Floransa komiserleri Prenzival'i sıkıştırıp duruyorlar Fakat o muhtelif bahanelerle bu işi geciktiriyor Nitekim bu son günlerde kendisini vatana ihanet suçuyla jurnal etmişler Hatta hakkında yazılan raporlardan birisini her nasılsa eline geçirmiş ...harp biter bitmez... Onun Floransa'da evvelce birçok generalin başına gelen mahkumiyet... ...işkence ve ölüm bekleyecektir... ...şu halde akıbetini şimdiden biliyor. Pekala pekala... ...teklifi nedir? Yanındaki askerlerin bir kısmına güveniyor... ...tabii bu vahşi ruhlu insanların hislerine itimat edileceği kadar... ...bununla beraber kuvvetinin çekirdeğini teşkil eden yüz kadar askerine pek fazla itimadı var... Aynı zamanda terk edici ortaya karşı Şehrin müdafası için bütün gönüllüleri Pizaya geçirecek Bizde eksik olan asker değil Hem bu tehlikeli yardımcılara ihtiyacımız da yok Bize barut, mermi ve yiyecek yollasın Evet Böyle bir teklifin sizce garip karşılanacağını Tahmin etmişti zaten Nitekim ordu kahına gelen 300 araba mühimmat ve yiyeceği de Pizaya sokmayı tavit ediyor Nasıl yapacak Bilmiyorum Harp ve siyaset oyunlarından hiç anlamam fakat o istediğini yapıyor Nihayet karargahın biricik ve mutlak hakim Güzel anlıyorum Bizi kurtarmakla kendimi de kurtarmak Bu surette intikamını önceden almak istiyorum Fakat bunu daha parlak daha akıllıca yapabilirdi Düşmanını memnun etmekteki menfaati nedir? Buna karşılık bizden ne istiyor? Biraz evvel söylemiştim Prensival makul görünüyor İnsanlık duyguları yüksek ...fakat hayatında hiç kötü düşünce beslememiş... ...veyahut delice bir harekette bulunmamış... ...hangi makul, hangi iyi insan tasavvur edilebilir. Sağda iyilik, doğruluk, fazilet, merhamet... ...fakat solda başka şeyler. Bir takım arsular, ihtiraslar... ...ne bileyim hemen her zaman kapıldığımız çılgınlıklar. Söyleyin! Peki o halde. Bu büyük kafile üzerleri buğdaylarla dolup taşan arabalar... ...şarap, sebze, meyve yüklü vasıtalar... Koyun ve sığır sürüleri, bir memleket halkını aylarca beslemeye yetecek akla gelen her şey. Barut fıçıları, silah, mermiler, Floransa'yı mağlup etmeye ve pizzayı zafere kavuşturmaya kafi. Bütün bunlar bu akşamdan itibaren şehre girmiş olacaklar. Şayet onu sadece bir gece için Prensival'in çadırına gönderirsen. Ertesi sabah fecrin ilk ışıklarıyla iade edecek. Ancak teslimiyet ve zafer işareti olmak üzere yalnız gelmesini ve ve mantosu altında çıplak olmasını şart koşuyor. Teklif reddedildiği takdirde düşman ordu yahına döneceğimi vaat ettim. Kim? Kim gidecek? Cebanla. Kim? Karın bana. Evet, senin karın bana. Söyledim ya. Ne kim benim bana mı? Onun bu çeşit arzularını tatmin edecek binlerce kadın var burada Çünkü, çünkü içlerinde en güzeli Vanna Hem onu seviyor Seviyor mu? Nerede görmüş tanımaz ki Görmüş tanıyor Fakat nasıl ve ne zamandan beri bunu söylemek istemedim Acaba Vanna onu gördüm. mü? var karıma nerede tesadüf etmiş olabilir? Vanna onu hiç görmemiş veya hatırlamıyor Nereden biliyorsunuz? Bana öyle söyledi Ne zaman? Buraya ...sizin yanınıza gelmeden önce... ...demek ona söylediniz... ...evet her şeyi... ...nasıl her şeyi... ...bütün bu hayasızca pazarlığı... ...buna cüret ettiniz öyle mi... ...evet... ...peki Van ile cevap verdi... ...cevap vermedi sarardı... ...hiçbir şey söylemeden yanımdan uzaklaştı... ...evet bu daha güzel... ...üzerinize atılabilir yüzünüze tükürür... ...belki de ayaklarınıza kapanabilirdi... ...fakat solmak ve sararmak... ...uzaklaşmak... Ancak meleklerin yapabileceği bir şey bu. Ben onu anlamam bilirim. Bize gelince bu meseleyi burada kapatalım ve vakit geçirmeden siperlerdeki yerlerimize dönelim. Şayet ölmek mukadderse hiç olmasa maliyiyetiyle kellemeden ölürüz. Oğlum, ıstırabını anlıyorum. Felaket senin olduğu kadar benim için de çok acı ve ağırdır. Fakat bir defa ok yaydan çıktı. Şimdi bırakalım da akıl ve mantığımız... ...ıstıraf ve vazifelerimizi birbirinden ayırsın. Böyle çirkin bir teklif karşısında yapılacak bir tek vazife vardır. Diğer her şey bunun iğrençliğini arttırmaktan öteye geçemez. Bununla beraber kaçınılması imkansız... ...meşum akıbeti birkaç saat daha geciktirmek için... ...bütün bir halkı ölüme sürüklemeye hakkınız var mı? Çünkü şehir zapt edilince... ...Vanna zaten Galip'in eline düşmüş oluyor. Hayır! Orası benim bileceğim şey Olsun olsun Fakat binlerce hayat var Düşünün bir kere Bu çok hem pek çok değil mi Seçilecek yol Sadece sizin saadetinize bağlı olsaydı Ölümü tercih ederdiniz Fakat kurtarılacak pek çok insan Silah arkadaşları Kadınlarımız ve çocuklarımız var Bir çılgının arzusunu yapın Size menfur gelen bu şey Geride kalanlara kahramanlık şeklinde görünecek ...zamanla hareketinize daha sakin... ...daha makul, daha insani gözle bakacaklar. İnanın bana... ...dünyada hiçbir şey bir hayatı kurtarmak kadar kıymetli olamaz. Siz benim babamsınız öyle mi? Evet ve iftihar ediyorum. Şu anda seninle mücadele ediyorsam... ...kendimle de mücadele içindeyim. Zaten teklifi hemen kabul etseydin... ...seni daha az sevecektim. Evet babamsınız. Bunu ispat ettiniz. Çünkü siz de benim yanında olsanız ölümü tercih edersiniz... Madem ki bu iğrenç teklifi reddediyorum O halde akıbetinize razı olarak düşman ordu gahına döneceksiniz Oğlum burada mevzu olan yalnız benim hayatım Yani ömrünün sonuna yaklaşmış lüzumsuz bir ihtiyarın hayatı değil Şu köhne vücudumun içinde ruhum hala genç duruyor Nitekim maziden kalma bir takım tesirlerin Delice verilmiş bir sözün bozmama mani olacaklarını düşündükçe üzülüyorum Hiç merak etmeyin ben sizin yolunuzu takip edeceğim Ne demek istiyorsun? Yani sizin gibi yapacağım Manasız gibi gördüğünüz Fakat yine de benliğinizden bir türlü söküp atamadığınız Mazinin o bir takım tesirlerine sadık kalacağım Güzel söylüyorsun Fakat araya başkalarının hayatı girince Bu tesirler bana hükmedemez Eğer vicdanınızı temize çıkarmak için İhtiyarlığımın çaresizlik içinde katlandığı bu fedakarlık Sizce muhakkak lazımsa Sözümden dönüyorum ne yaparsan yap oraya gitme. Kafey Sapatanın bir babaya karşı söylenmeyecek sözleri bana söyleteceksiniz Oğlum duymakta olduğun teessürün, Ruhunda uyandırıp taşıracağı ne kadar acı söz varsa hepsini söyle Onları haklı bir istirabın delili olarak kabul edeceğim Sana olan sevgim bana söyleyeceğin sözlere bağlı değil Fakat beni lanetlerken Bırak da ruhumdan kopacak bu küfürlerin yerini İnsaf ve merhamet alsın oğlum. Yeter Sizi artık dinlemek istemiyorum Bana yaptırmak istediğiniz şeyi düşünün bir kere Şu anda muhakemesini kaybetmiş biri varsa o da sizsiniz Ölüm korkusu aklınızı başınızdan almış Bu salonda yalnızız Ömrümüzün uzun müddet muhafazaya fırsat vermeyeceği bu sırrı iki yaverim ve ben kalplerimize gömmesini bileceğiz Hayır oğlum hayır bu artık bir sır olmaktan çıkmıştır. Onun için gömülemez. Cesaretimin kalmadığını sanıyorsan aldanıyorsun. Çünkü vazifemi yapmaktan beni hiçbir şey alıkoyamayacak. Hangi vazifeyi? Başladığım şeyin sonunu getireceğim. Sen karar vereceklerden biriydin. Burada yalnız değilsin. Şu dakikada binlerce insan akıbetlerini ve kurtuluşlarının neye bağlı olduğunu bilmek hakkına sahiptir Anlamıyorum anlamıyorum daha doğrusu henüz anlamadığımı ümit ediyorum Ne demek istiyorsunuz? Şunu hatırlatmak istiyorum ki Buradan çıkar çıkmaz Prensival'in yaptığı teklifi ve senin bunu reddettiğini halka duyuracağım Güzel şimdi anladım Lüzumsuz sözlerle vakit geçirmiş olduğuma teessüf ediyorum Üstelik gösterdiğiniz zafın Yaşınıza borçlu olduğum saygıdan beni mahrum edici için de mütesirim Fakat yanlış yolda yürüyen bir babayı korumak her evladım vazifesidir Borso, Torrello, Babamı size emanet ediyorum Vicdanı temizleninceye kadar onu muhafaza ediniz Burada hiçbir şey konuşulmadı ve kimse de bir şey bilmeyecek Oğlum seni son saatimden evvel affediyorum Senin yerinde olsaydım ben de aynı şekilde hareket ederdim Beni hapse attıracaksın Güzel Fakat bu iş artık bir sır olmaktan çıkmıştır Ne demek Meclis şu anda Prensival'in teklifini müzakere ediyor Meclis mi Kim haber vardı Bizzat ben Senin yanına gelmeden evvel Hayır olamaz bu olamaz Ölüm korkusu veya ihtiyarlık Benim biricik saadetimi Müşterek hayatımızın tertemiz hatıralarını Yabancı ellere bırakacak kadar sizi şuursuz yapamaz Hayır buna ihtimal veremiyorum Henüz buna inanamıyorum Gözümle görürsem belki o zaman inanacağım O zaman da tanıdığımı zannettiğim Biraz olsun benzemeye çalıştığım siz babama Tıpkı bizi çirkefe düşüren O adi o canavara baktığım gibi bakacağım Doğru söylüyorsun Beni layıkıyla tanımadığın için kendimi ne kadar itham etsem yeridir ...mihtiyarlık başladığından beri her geçen günün bana... ...insanların hayatı, aşkı, saadet ve ıstırabı hakkında neler öğrettiğini sana duyurmamıştım. Çok defa insan sevdiklerinin arasında yaşadığı halde... ...asıl söylenmesi lazım olanları söyleyemiyor. Sadece maziyle avunup gidiyor. Her şeyin kendisiyle beraber değiştiğini sanıyor. Fakat günün birinde felaket gelip kapıyı çaldığı zaman... Kendine en yakın bildiklerinden bile ne kadar uzak olduğunu işte o zaman fark ediyor. Sizi bu kadar geç tanıdığıma memnunum. Fazlası beni ilgilendirmez. Meclisin vereceği karar malum. Bu vaziyette bir kişinin zararını olarak işin içinden sığınılmak çok kolay. Nitekim bu öyle cazip bir şey ki... ...değil esnaf kılıklı meclis üyelerini... ...en asil ve cesur kimselere dahi mukavemetsiz hale getirir. Fakat benim onlara verilecek borcum yok. Ben her şeyi yaptım. Uykularımı feda ettim. Kanımı akıttım. Bu uzun muhasaranın bütün ıstıraf ve yorgunluklarına tahammül ettim. Fazlasını isteyemezler benden. Burada amir benim... Itaat etmeyeceğim. Aldanıyorsun Cido. Gerek pizza halkı... ...Gerek esnaf diye vasıflandırdığın meclis üyeleri... ...bu durum karşısında şayana hayret bir cesaret ve asaletin örneğini verdiler. Kurtuluşlarının, bir kadının iffet ve aşkından yapacağı fedakarlığa bağlı kalmasını istemedikleri içindir ki... ...ben yanlarından ayrılırken... ...şehrin mukadderatını ellerine bırakacakları kimsenin rızasını almak üzere... Vanlayı çağırıyorlardı. Nasıl? Demek buna cesaret ettiler... Demek Vanna'nın önünde bu iğrenç teklifi tekrarlayabilecekler Van, Benim Van'ım. En küçük bir bakışın kızarttığı Utancın güzelliğini bir kat daha arttırdığı yüzünü düşünüyorum Suratları terteleşmiş Donuk gözlü ihtiyarların riakar tebessümleri Ürkek bakışları arasında bir azize gibi duruşunu tahayyül ediyorum Nasıl demek onlar Vanlı'ya hadi istediği gibi yalnız ve çıplak olarak oraya git diyecekler ha? Yabancı hiçbir fani arzunun erişemeyeceği bu varlığı kocası olan bizzat ben bile... ...ben bile memnu bir temasla soldurmaktan çekindiğim halde... ...bu vücudu koş ona teslim et diyecekler ha? Ben burada konuşurken onlar da Vanlı'ya bunu söylüyorlar. Sonra da cesur ve asildirler. Buna nasıl cesaret edebilirler... Ya benim Benim muvaffakatimi alan kim Ben oğlum Onu senden ben istiyorum Şayet alamazsam Onlar gelip isteyecekler Gelmelerine lüzum yok Vanna ikimiz için de lazım gelen cevabı Vermiştir onlara Eğer onun cevabını kabul ediyorsan Nasıl Bu cevaptan şüphe mi ediyorsunuz Biricik aşkının sevinç ve saadeti içinde Çiçek ve tebessümlere bürünmüş olarak eşiğini atladığı günden beri Bu salonda her gün görüp tanıdığınızı zannettiğiniz kızınızın Onu satmaya gelen babasına vereceği cevapta ne? İnsan ek başkalarına baktıkça kendini anlamak imkanını bulur Ve yine vicdanının büyüklüğü nispetinde diğerlerine başka bir gözle girer. Evet Onun içindir ki yanlış tanımışım Gözlerim bu kadar korkunç bir hatayı üst üste görmek için açılacakları yerde keşke kapanmış olsalardı. Keşke, keşke. O zaman hakikati daha nurlu, daha açık görecektin. Görecektin diyorum çünkü Van'la da sen de bulamadım cesareti gördüm. Onun için verici cevaptan da şüphe etmiyorum. Siz şüphe etmiyorsanız ben de şüphe etmiyorum. Van'la'nın cevabı ne olursa olsun onu şimdiden kat iyi olarak. Körü körüne kabul ediyorum. Eğer bu cevap benimkinin aynı değilse, demek ki ilk gününden bu ana kadar ikimiz de aldanmışız. Demek ki onda bulduğum ve taparcasına sevdiğim her şey, benim zavallı kalbimin yarattığı güzel bir rüyaymış. Van Van'la benim Van'la Ne yaptılar sana Hayır hayır sakın söylediklerini tekrarlama Bırak evvela yüzünü göreyim Oh bu yüz Bu gözler İçinde meleklerin yıkandığı göller kadar berrak ve temiz Sana söylenen sözler tıpkı semaya atılan taşlar gibi O ilahi maviliği bir an için bile gölgeleyemeden tekrar yere düşmüş Zaten onlar seni görünce bir şey istemek cesaretini gösterememişlerdir. Bekledikleri cevabı gözlerin onlara fazlasıyla vermiş. Şimdi yaklaş. Yaklaş bak burada baba dediğimiz biri var. Başını eğmiş, beyaz saçları yüzünü örtüyor. Onu affetmek lazım bana. İhtiyardır, hata edebilir. Bizden o kadar uzak ki. Cevabını duyup anlayabilmesi için gözlerin kafi gelmiyor. Yaklaş. Gel bak bizi hiç tanımıyor. Aşkımız onun kör ihtiyarlığı üzerinden tıpkı kireçli kayalara düşen bir nisan yağmuru gibi gelip geçmiş. Ona aşkımızı anlatmak lazım. Hadi git. Git cevabını söyle Van'la. Baba. Bu akşam gideceğim. Bunu söyleyeceğinden emindim kızım. Ne? Ne diyorsun? Onun için mi yoksa benim için mi söyledin? Senin için de Cido. Bu akşam onun istediğini yapacağım. Anlamadım. Kimin istediğini yapacaksın? Prenziver'in ordugahına gideceğim. Teklif ettiği şekilde ona teslim olmak için mi? Evet. Onunla birlikte ölmek veya daha evvel onu öldürmek. Ah bunu hiç düşünmemiştim. Şimdi anlıyorum. Onu öldürecek değilim. Çünkü şehir yine de zapt edilir. Nasıl bunu sen mi söylüyorsun? Demek seviyor. Söyle, söyle ne zamandan beri seviyordun? Gido, Cido yalvarım. Dokunma bana. Ya siz saadetimin yıkılışını seyretmeye koşanlar. Çıkın buradan. Leş kargaları. Emrediyorum defolun buradan. Bu kadını da beraber götürün. Varso. Polaro. Kulaklarınız taş mı kesildi? Ya siz oradakiler Sesimi işitmiyor musunuz? Hadi girin alın bu kadını götürün o artık herkesin malıdır İtaat etmiyorlar Anlıyorum korkuyorlar Çünkü yaşamak istiyorlar Of ben söylüyorum Allah'ım bu ne kadar kolay Herkese karşı yalnız bir kişi fakat niçin bende bir başkası değil Peki ya ölümle lekelenmeye tercih edersem Bak bunu hiç düşünmemiştin değil mi İşte küçük bir hareket kafi Sana bunu aşkın emrediyorsa hiç çekinme Cido Aşk mı dedin O senin bilmediğin ve tanımadığın bir şey Sen beni asla sevmedin vanna. Bak gözünde bir damla bile yaş yok bütün mevcudiyetimi serabı içinde boğan Bir çölden farksız gözlerin Cido Görüyorsun ki söz söyleyecek halde değilim Yüzüme bak ölüyorum Gel Van Gel kollarımın arasına gel Hayır hayır, hayır Cido Bir kelime söylersen bütün kuvvetimi kaybedeceğim İnan bana seni seviyorum Her şeyimi sana borçluyum Fakat buna rağmen gideceğim Bekala git Çabuk uzaklaş buradan. Seni terk ediyorum Cido. Dokunma bana Babamın hakkı varmış O seni benden daha iyi tanıyor Baba İşte alın bu sizin eseriniz Sonuna kadar tamamlayın Hatta çadırına götürün Ben burada kalacağım Fakat onun getireceği ekmeği elimi sürecek değilim Yalnız yapacağım bir şey var Onu da biraz sonra göreceksiniz Cido bak bana Gözlerini saklama Beni korkutuyorsun Bir defacık yüzüme bak ne olur Baktım Vakit geçiyor Vakit geçiyor hadi ne duruyorsun sana, korkma bir şey yapacak değilim İnsan ancak sevdiği zaman Kendini kaybeder Gözlerim öyle çılgınlıkları yapacak Bir insanın gözlerine benziyor mu Yakılan bir aşk için ölünmez Artık bitti Her şey bitti Yazık bu küçük eller, bu temiz gözlere bir zamanlar inanmıştım. Şimdi o günlerden bir şey kalmadı. Hiç, hiçbir şey. Güle güle Vanna. Oraya mı gidiyorsun? Evet. Bir daha geri dönecek misin? Tabii döneceğim. Görürüz. Emredin kumandanım. Yaralı mısınız? Yüzünüz kanıyor. O bir şey değil ve diyor Nöbetçileri çağır bu adamı alıp götürsünler. Sevdiğim bir düşmanımdır. Kendisine fenalık yapılmasın. Ben emir verinceye kadar da serbest bırakılmayacak anlıyor musun? Peki kumandanım. Şu aynayı ver bakayım bana. O, yüzüm sapsarı. Oysa da tam sırası hani. Biraz sonra dünyanın en güzel kadınının önüne çıkacağım Vediyo... Ve diyor benim zavallı ve Senin halin ne olacak? Nereye gideceksin? Sizi takip edeceğim kumandanım Hayır beni bırak ve diyor. Ne olacağım, nereye gideceğim belli değil. Sen yalnız başına kaçabilirsin. Kimse takip etmez. Bak ve diyor. Şu sandıkların içinde altın var. İstediğin kadar alabilirsin. Artık benim paraya ihtiyacım kalmadı. Arabalar koşuldu sürüler hazır mı? Evet kumandanım hepsi hazır. Allah ben işaret verince icabet eden her şeyi yaparsınız. Hadi bakalım. Duydun mu? Evet herhalde ileri karakollardan olacak Kim emir verdi? Bu pek hayra alamet değil Tertibatı atalmıştın değil mi? Evet Ordugeha giren bütün yollara nöbetçiler koydum Misafirinizi görünce alıp yanınıza getireceğiz. E, sakın üzerine ateş etmesinler e, Çık durumu anlat İstediğiniz gibi geldim. Elinizin üzerinde kan görüyorum. Yaralı mısınız? Bir kurşun omzumu sıyırdı. Ne zaman nerede? Ordugeha yaklaşırken. Ay Allah, kim ateş etti? Bilmiyorum. Adam kaçtı. Yaranızı görebilir miyim? Şurası. Kurşun omzunuzu hafif sıyırarak geçmiş. Ağrı duyuyor musunuz? Hayır. Yaranızı sarayım mı? Hayır. Kararınızı verdiniz mi? Evet. Size teklif ettiğim şartları hatırlatmak lazım mı? Lüzumsuz. Biliyorum. Kocanız o oldu mu? Evet. Üzülüyor musunuz? Üzüntü duymamaya imkan var mı? Şimdi sizi serbest bırakmayı düşünüyorum. Henüz vakit geçmemiştir. Kararınızdan dönmek ister misiniz? Hayır. Niçin? Çünkü halk açlıktan ölüyor. Sebep yalnız bu mu? Başka ne olabilir? Bana öyle geliyor ki... Faziletli bir kadın. Evet. Kocasını çok seven bir kadın. Evet. Onu çok mu seviyorsunuz? Evet. Bu mantonun altında? Evet. Ya. Çadırın önündeki arabaları sürüleri gördünüz, değil mi? Evet, gördüm. Bu akşamdan itibaren sayenizde pizza artık aç kalmayacak. Üstelik bugüne kadar hiç yenilmemiş bir kuvvete sahip oluyor. Bu size kafe mi? Evet. Çadırı kapıyalım. Bana elinizi veriniz Akşam henüz ılık fakat geceler soğuk oluyor Buraya silahsız veya üzerinizde saklı bir zehir olmadan mı geldiniz? Üzerindeki manto ve ayaklarındaki sandallardan başka bir şey yok Şayet bir tuzaktan çekiniyorsanız soyunurum Kendim için değil Gelin yorgunsunuz biraz istirahat edin Bu bir asker yatağıdır sert ve kaba size layık değil Bir kadın vücudunun ne kadar kıymetli olduğunu bilmeyen şu yaban domuzu postu üzerine oturun Lambanın ışığı gözlerinize vuruyor. Yerini değiştireyim mi? Ehemmiyet yok. Joan, Vanna. Bir zamanlar ben de size böyle hitap etmeye alışmıştım. Şimdi bu ismi tekrarlarken dilim dolaşıyor. Ne kadar da uzun zaman geçti. Fakat benliğimi öylesine nakş olmuş ki... ...kalbimi parçalamadan dudaklarıma kadar gelmiyor. Kimsiniz? Beni hatırlamıyor musunuz? Ne acı. Zaman geçtikçe bütün hatıraları da beraberinde sürükleyip götürüyor Ben sizden bir şey istemeyen Hatta ne istediğini bilmeyen bedbaht bir adamım Fakat mümkünse buradan ayrılmadan evvel Bugüne kadar kalbimde nasıl bir yeriniz olduğunu söylememe müsaade ediniz Demek beni tanıyorsunuz Kimsiniz? Hatırlayamayacağınızı tahmin etmiştim Size ilk rastladığım zaman sekiz yaşındaydınız Bense on üç Nerede? Venedik'te ...aylardan haziran, bir pazar sabahı. İhtiyar bir kuyumcu olan babam... ...evinize elmas gerdanlıklar getirmişti. Anneniz elmasları pek çok severdi. Ben içeri girmemiş bahçede kalmıştım. İşte orada... ...mermer bir havuzun kenarında ilk defa sizi gördüm. Ağlıyordunuz. Yüzünüzü düşürmüşsünüz. Mavi taşlı küçük zarif bir yüzük. Havuzun berrak su içinde bir ara gözüme ilişiverdi. Hemen atladım, az kalsın boğuluyordum. Yüzüğü çıkardığım zaman... ...bana gülümseyerek baktınız... Sonra getirip parmağınıza taktım Beni kucakladınız Çok mesut ve çok memnun görünüyordunuz Bu sarışın bir çocuktu Gianello Sen Gianello musun? Evet Ah, Bu halde sizi kim tanıyabilirdi Sonra yüzünüzü örten şu sargılar ah, Yalnız gözlerinizi görebiliyorum Evet evet ihtimal çünkü gözlerinizde hala bir çocuk tebessümü var Fakat siz de yaralanmışsınız Yüzünüz kanıyor İlk defa değil Benim için bir önemi yok Fakat size çok yazık Kan mütemadiyen akıyor iyi sarılmamış Bırakınız da yeniden sarayım Bu muharebede pek çok yaralıya baktım Evet evet hatırlıyorum Sizinle birçok defalar oynamıştık Tam on iki defa Oyunlarımızda geçen bütün kelimeleri şimdi tekrarlayabilirim Bir gün sizi çok bekledim Çünkü arkadaşlarınız sonra mahcup tavrınız hoşuma gitmişti bana bir kraliçe gibi bakıyordunuz Fakat bir daha gelmediniz Babam Afrika'ya gidiyordu beni de götürdü Uzun seneler orada kaldık Asker oldum Bir ara Mısırlılara daha sonra İspanyollara esir düştüm Venedik'e döndüğüm zaman Anneniz ölmüş bahçe darmadağın olmuştu Sizi çok aradım Fakat izinize rastlamak mümkün olmadı Ancak her yerde silinmeyen bir hatıra bırakan Güzelliğiniz sayesinde Mevcudiyetinizden haberdar olabildim Beni görünce hemen tanıdınız mı? ...şayet çadırıma aynı kıyafette... ...birbirinden güzel yüzlerce hemşire olarak gelseydiniz... ...ben yine sizi bulur... ...işte benimki derdim. İnsanın kalbinde bir hatıranın... ...böylesine yer etmesi çok garip değil mi? Fakat şimdi sizi tekrar görünce... ...gözlerime inanamadım. Hatıralarım bütün samimiyet ve sadakatlerine rağmen... ...yine de ağır ve ürkek davranmışlar. Size şu anda beni şaşırtan güzelliğinizi... ...vermeye cesaret edememişler. Evet... ...bu anlı... ...bu gözleri, bu saçları tanıyorum. Evet, beni küçük bir çocuk samimiyetiyle sevmişsiniz. Fakat zaman ve mesafe aşkı güzelleştirir. Venedi'ye tekrar gelişinizde bu kadar çok sevdiğinizi söylediğiniz kadını için aramadınız? Annenizi öldükten sonra Pisa'nın en zengin ve en kuvvetli adamı... ...Toskanalı bir senyorla nişanlandığınızı haber aldım. Serseri bir hayat sürmüş, vatansız bir kimsenin size verebileceği ne olabilirdi? Saadetinizi bozmamak için Venedik'ten kaçtım ve ücretli askerler arasına karışarak muhtelif harplere katıldım İsmim yabancı kumandanlar arasında meşhur oldu Nihayet Floransa'nın beni Pisa'nın karşısına göndereceği güne kadar ümitsiz yaşadım İnsanlar sevdikleri zaman ne kadar korkak oluyorlar Sizimi yanlış anlamayın ben sizi sevmiyorum ve sizin de beni sevmiş olduğunuzu zannetmiyorum Çünkü aşkın karşısında zaaf duymuşsunuz Cesaretim vardı fakat çok geç kalmıştım Hayır Venedik'i terk ettiğiniz zaman henüz her şey bitmiş değildi Bir hayatı dolduran bir aşk için vakit geç olmaz Ben sizin gibi sevmiş olsaydım talihimi bozacak her şeyi ortadan kaldırır kadere boyun eğmezdim Onu seviyorsun değil mi Vanna? Kimi? Cido'yu Elimi bırakın Cido beni aldığı zaman hayatta kimsesiz kalmış fakir bir kadındım Bu durumda olan bir kadın kötü isnatlara her zaman maruz kalabilir fakat Cido dedikodulara ehemmiyet vermedi. Bana itimat etti. Sonunda mesut bir hayata kavuştum. Şimdi de onu düşüncenizin üstünde bir aşkla seviyorum. Çok merhametsizce konuşuyorsun Vanla. Bak buradasın. Benim olman için en küçük bir hareket kafi. Fakat beslediğim aşk bu değil. Daha doğrusu bu kadar bayağı değil. Sevgimin aradığı bambaşka şeylerdi. Bana inanacağınızı düşünerek tuttuğum bu ele bir daha dokunacak değilim. Size bir hikaye anlatayım... ...dinler misiniz? Anlatın. Bir vakitler pizzada bir kadın... ...eldiveninin tekini aslanların avlusuna atmış... ...ve sevgilisine gidip almasını rica etmiş. Delikanlının üzerinde meşin bir kırbaçtan başka da silah yokmuş. Buna rağmen avluya inmiş... ...arslanları ürkütüp eldiveni almış... ...götürüp önünde diz çökerek kadına vermiş. Sonra da tek bir kelime söylemeden oradan uzaklaşmış... Ben bu adamı fazla saf buluyorum. Böylesine ulvi bir sevgiyle alay eden bir kadına... ...hakiki aşkın ne olduğunu elindeki kırbaçla öğretmeliydi. Sizden bu çeşit bir fedakarlık beklemiyorum. Duygularınızın samimi olduğuna inanıyorum. Beni endişeye düşüren sizin ve benim ferdi saadetlerimizdir. Sevginizde en faziletli, en soğuk kadınları bile düşündürecek bir ulviyet var. Hareketinizi de bu bakımdan inceliyorum. ...pek az rastlanan böylesine bir aşkın emaresini yaptıklarınızda görmemek beni çok daha mesud ederdi. Ne yazık ki son hareketinizle aldanmış olmadığınız itiraf zorunda kalmam... ...böyle bir emarenin mevcudiyetine inanmamdandır. Son hareketim size hiçbir şeyi ispat etmez. Nasıl? Pizzayı kurtarmak için sizi buraya getirtmekle kendimden hiçbir şey feda etmiş değilim. Anlamıyorum. Vatanınıza ihanet etmediniz mi? Mazinizi, istikbalinizi lekelemiş hatta mahvetmiş değil misiniz? Evvela benim vatanım yok Eğer olsaydı aşkım ne olursa olsun onu değişmezdim Yabancı bir askerim Sadakat gördüğüm müddetçe sadık kalmam İhanete karşı ihanetle mukabele etmem tabidir Floransa komiserlerinin iftiralarıyla haksız yere mahkum edildim Kurtuluş ümidinin artık kalmadığını görüyor Kendimle beraber her şeyi mahvetmek istiyorum O halde benim için pek az şeyi feda etmişsiniz Hatta hiçbir şey Yalanla en küçük bir tebessümünüzü kazanmak istemem çok iyi Cianello Bu aşktan daha kıymetli Aradığın elimi şimdi tutabilirsin Eğer onu aşkım kazanmış olsaydı Fakat ne zararı var Yine de dokunabiliyorum işte Vanna Vanna o benim Bak işte Avuçlarımın içinde kapıyorum açıyorum Bu tatlı sıcaklığı Bana sanki aşıkların o sihirli dilinden bir şeyler fısıldıyor Vanna Bana darılmadın değil mi senin yerinde olsaydım ben de aynı şekilde hareket ederdim. Çadırıma gelmeyi kabul ettiğin zaman kim olduğumu biliyor muydun? Hayır. Bazlarına göre korkunç bir ihtiyardın. Heh. Bazıları da genç ve yakışıklı bir prens olduğunu söylüyorlardı. Cido'nun babası beni görmüştü. Size bir şey söylemedi mi? Hayır. Ona sormadın mı? Hayır. Peki beni gördüğün zaman hatırlamıyor musun? Yüzün sargılıydı. Evet fakat açtıktan sonra. O zaman başka. Peki ben çadıra girerken sen neler düşünüyordun? Ne yapacağımı ben de bilmiyordum. Biraz evvel söylediğim gibi kendimi mahvolmuş hissediyor. Aşkımı düşünerek sana lanet okuyordum. Fakat seni görür görmez... ...bunun mümkün olamayacağını da anladım. En küçük bir hareket... ...senin olmayan bir tek kelime kendimi kaybetmem için kafiydi. Onun için de bizzat senin kendine benzememen lazımdı. Ben de Cianello... ...seni gördükten sonra artık korkmadım. Gözlerin söyleyeceklerini anlatıyordu. ...seni gördüğümü asla hatırlamadığım halde... ...bana hiç de yabancı gelmemiştin. Vanna. Şayet vaktinde karşına çıkmış olsaydım... ...beni sevebilir miydin? Bunu söylemek seni sevmek olmaz mıydı Cianello? Cido'yu unutuyorsun. Buraya gelirken onu nasıl bir ıstırab içinde bıraktığımı tasavvur edemezsin. Artık gitmeliyim. Şafak neredeyse sökecek. Bir geliyor. Ver diyor. Benim komandanım. Ne var? İkinci komiser Maladur'a. Nasıl? Bir biyanadan dönmüş mü? Evet, yanında 500 kadar suvari var. Nehri geçmeye çalışıyorlar. Ordugahı kuşatmadan kaçmalısınız kumandanın. Gel vanla. Nereye? Ve diyor seni adamlarımla pizzaya götürecek. Sen nereye gideceksin? Bilmiyorum. Dünya geniş, herhalde barınacak bir yer bulurum. Benimle pizzaya gel. Nasıl olur? hiçse ilk takiplerden kurtulursun. Kocan? Kocan ne der? Bir misafire yapılması gereken şeyi o da senin kadar bilir. İnanacak mı? İnanır. Eğer inanmazsa. Ah, fakat bu mümkün değil Hadi Cianello Hayır hayır Vanna Niçin neden korkuyorsun Kendim için korkmuyorum Yanımda olsan da olmasan da benim için tehlike aynı Hem pizzayı sen kurtardın Onun da seni kurtarması lazım Sonra himayemde geliyorsun Cevap verecek olan benim Peki Vanna geliyorum <gülüyor> Sizin onun herkesin istediğini yaptım Beni adi bir bezirgan seviyesine indirdiniz Sesimi çıkarmadım Yapılan hayasızca hareketinde yerini şimdi tartmış bulunuyorum Hepinizin karnı fazlasıyla doydu Ben ödedim siz yediniz Fakat artık serbestim Oğlum ne yapmak niyetindesiniz bilmiyorum Size söyleyecek şey de bulamıyorum Yalnız zavallı sesim kalbinize son bir defa nüfuz edebilirse Çok rica ederim hesabınıza hakim olun Bugünler elbet geçecektir Van'la gelecek Ümitsiz, mesut Onu göreceksiniz Affetmek ve sevmek çok ulvi bir harekettir Son defa dinlemek sabrını gösterdim Hayatımı yıkan mantığınızın bu harabe üzerinde nasıl bir abide yükselteceğini merak etmiştim Beklemek, sabretmek, kabul etmek, unutmak Çok güzel Fakat hayır kafiye değil Utancımdan sıyrılabilmek için daha başka şeylere ihtiyacım var Yapacağım şey çok basit Eğer eskiden olsaydı bunu bana siz tavsiye ederdiniz Hakikat şu Van'la bir adamın çirkin arzularına alet olmuştur o yaşadığı müddetçe Van'la benim değildir. Her şeye rağmen Van'la mu Yeter ki o alçak adam ortadan kalksam. Milyorumunu aldattılar. Ruhunun asilliğinden, kahramanlık duygularından istedikleri gibi faydalandılar. Fakat burada affedemeyeceğim ve yüzüne daima kin ve nefrete bakacağım biri var. Onun tek vazifesi temiz bir saadetin korucusu olmaktı. Ne yazık ki bu saadeti kendisi yıktı. Bütün dünya geleneklerini alt üst eden ne acı bir sahne bu. İşte karşınızda bir oğul ki babasını muhakeme ediyor, hükmünü veriyor ve onu lanetleyerek huzurundan kovuyor. Kov, kov. Yeter ki onu affet. Şayet nazarında binlerce hayatı kurtaran kahramanca harekette affedilmez bir hata varsa. Bu hata benim. Kahramanlık başkalarının olsun. Beni görmeye tahammül edemiyorsun. Gideceğim. Gidiyorum. Yalnız kalbini karartan bütün kin ve nefretini de üzerimde götürdüğümden emin olmalıyım. Buraya dönecek olana bir şey kalmaz. İşte geliyor, işitiyor musunuz? Meydan, yollar, evlerin damları, pencereler tıklım tıklım insan dolu. Bana ne tarafta? Sen görüyor musun Borsu? Göz yaşı, ihtiyarlık ve korku beni iyiden iyiye kör etti. Uzakta yalnız bir karartı görüyorum. Hadi bana yardım et. Tut elimden, onu karşılamaya gidelim. Acele etmeyin Siyahar, kalabalık pek fazla. Bakın herkes birbirine eziyor Bir sarayın önüne ininceye kadar Esasen Vanna buraya gelmiş olacak Onu onu iyice görebiliyor musun? Nasıl? Yüzü gülüyor Söylesene borsa. Halk Vanna'yı sırtında taşıyor Sarayın merdivenlerine tırmanıyorlar Van'la'nın önünde başı sarılı bir subay ilerliyor Çok mesudum Kızım, yavrum benim Çok mesudum, her şeyi anlatacağım Fakat Cido nerede? Buraya gel, buraya gel Bak, sütunların arkasında Hadi, koş kollarının arasına atıl Cido, Cido Hadi, dağılın buradan Hayır, hayır Cido gitmesinler Sana söyleyeceklerimi herkes işitmeli Onları gitme Cido Biliyor musun? Buradan gittiğim gibi geliyorum. Tertemiz anlıyor musunuz? Sen bana yaklaşma. Çekilin diyorum bizi yalnız bırakın. İyi piştikten sonra sıra eğlenceye mi geldi? Size söylüyorum işitmiyor musunuz? Ya siz? Orada heykel gibi duran? Sağır mısınız? Defolun diyorum anlamadınız mı? Sizi buradan başka türlü mi çıkarmak lazım? Ne o? Bakıyorum kılıcınıza davranıyorsunuz. Kim varım? Dokunma ona. O benim kurtarıcım. Senin düşmanın Prenzival. Prenzival mi? Prenzival ha? Şimdi anlıyorum. Şimdi hepiniz adaletin nasıl yerini bulduğunu göreceksiniz. Yaklaşın mutafaa. Bildiğiniz gibi bu adam Van'lıyı zorla aldı. Yapacak başka bir şey yoktu. Çünkü hepiniz bunu istemiştiniz. Hayatınızı benim saadetime tercih etmek hakkınızdı. Niye öyle yaptınız? Bir aşkı öldürmek elinizdeydi, öldürdünüz. Diriltmeye gelince işte onu Van'la yaptı. Lükses intihar etmiş, Judith erkeğini öldürmüştü. Ama Van'la kurbanını buraya canlı olarak getirdi. Bunu nasıl yaptı bilmiyorum. Söyle Van'la. Söyle seni anlasınlar. Evet ama söyleyeceğim şey bambaşka. Gel. Gel evvela seni kucaklayayım. Atıl kollarıma. Hayır Cido. Beni dinlemezsen hiçbir zaman. Hakikati öğrenmek istemiyor musun? Evet öğreneceğim. Fakat evvela seni kucaklamalıyım Van'la. Bırak kollarımı Cido dinle diyorum sana. Ömrümde hiç yalan söylemiş değilim Fakat bugün öyle bir hakikati ortaya koyuyorum ki Bunu insan hayatında ancak bir kere söyleyebilir Ve bu hakikatin karşısında ya ölüm ya da hayat vardır İnanılmayacak şeye inan Cido Çünkü yalnız ikimizin saadeti ikimizin hayatı mevzu bahistir Dinle Cido Bu adam bana dokunmadı Her şeyi yapabilirdi fakat yapmadı Bir kardeşin yanından ayrılır gibi çadırından çıktım Ne için? Çünkü beni seviyor Söyleyeceğin bu muydu Evet hatırlıyorum İlk sözlerinin arasında bir şeyler duyar gibi oldum Fakat ehemmiyet vermedim Geçirdiğin gecenin korkusuyla şaşırmış olabileceğini düşündüm Fakat şimdi anlaşıldı Demek bütün bir geceyi onun çadırında hem de istediği şekilde geçirdin Sonra da yanından bir kardeş gibi ayrıldın öyle mi Evet Sana dokunmadı kucaklamadı seni Sadece bir defa alnından öptüm o da iade etti Sadece alnından Bana bak Van'la gökteki yıldızların birer çakıltaş olduklarına inanacak kadar saf değilim ben Hakikati söylüyorum Cilo Hakikat Allah'ım onu ben de arıyorum Fakat biraz daha akla yakın olmalı bu hakikat dediğin Bir kadına karşı duyduğu arzu yüzünden vatanına ihaneti göze alacak kadar adileşen bir adam tasavvur edin Bu adam satın aldığı tek bir gece için istikbalini hatta hayatını feda ediyor ...sonra da çadırına o şekilde getirttiği kimseyi sadece bir kere... ...hem de alnından öpmekle ittifa ediyor. Üstelik bizi buna inandırmak için kalkıp ayağımıza kadar geliyor. Hayır valla hayır. Felaketle bu kadar alay edilmez. Hakikat asıl bizim ıstraplarımızda, ümitsizliklerimizde. Böyle bir hüküm vermekte belki hata ediyorum. Çünkü dava benim davam. İhtimal göremediğim taraflar vardır. Şimdi herkese soruyorum... Karımın söylediklerini işittiniz. Kim inanıyor? Cevap versin. Onu görmek, onu tanımak istiyorum. Ben oğlum. Ben inanıyorum. Evet, siz, siz malum. Siz onların suç ortağı. Fakat ötekiler, hani başka inanan var mı? Görüyor musun Vanna? Görüyor musun hayatlarını kurtardığını insanları? Nasıl gülüyorlar? Analarında fısıldaşanlar bile ortaya çıkmaya cesaretleri yok Mirda bana inan diyorsun Onlar inanmayabilir Fakat sen Madem ki beni seviyorsun of ben. Demek seni sevdiğim için dünyanın en gülünç En budala insanı olayım öyle mi Bak artık sesim aynı değil Sanki bir anda ihtiyarladım Öfke heyecan diye bir şey kalmadı bende Sükunetle konuşabiliyorum Yalnız bir ümidim var. Bunu daha evvel düşünmeliydim. Senin herkesin onu da açık olarak konuşamayacağını hatırlamalıydım. Fakat böyle anlarda insan akıl ve mantığını kullanamıyor Van. Cido yalvarırım dinle. Gözlerimin içine bak. Sana borçlu olduğum her şeyi bakışlarından anlamaya çalış. Bu adam bana dokunmadı. Anlaşıldı. Şimdi her şeyi anladım. Büyük bir aşk. Onu kurtarmak istiyordum. İşte tek bir gecede o kadar çok sevdiğim bir kadın ne hale gelmiş Buna bir türlü aklı verme Bununla beraber yine de konuşmak ihtiyacını duyuyorum Sesimi işitiyor musunuz? Mümkün olduğu kadar yaklaşın Son defa konuşacağım Unutmayın ki ölmek üzere bulunan hastanın baş ucunda bir ilaç Nasıl büyük bir ihtimamla hazırlanırsa Ben de sözlerimi aynı dikkatle seçiyorum bu adamı ve bu kadını görüyor musunuz? Seviştikleri muhakkak İşte yemin ediyorum ve söz veriyorum Tamamıyla serbest olarak Ve hiç kimsenin hakaretine uğramadan buradan çıkıp gidecekler İsterseniz yollarına çiçekler serpin Yeter ki karım bana hakikati söylesin Anladın mı bana? Hadi Doğru söylüyorum Cido bu adam bana dokunmadı. Bekar. Artık yapacak bir şey yok. Bu sözünle hükmünü kendin vermiş oluyorsun. O artık benimdir. Muhafızlar, buraya gelin. Yakalayın şunu, cihana atıp anahtarını bana getirin. Hayır, hayır durun, durun, delişmiyin ona. Yalan söyledim, yalan söyledim. Çekilin diyorum, çekilin, dokunmayın ona. Çünkü o benimdir. Yabancı bir elin sürülmesini istemem. Evet. Evet. Evet ona sahip oldu. Her şeyi söyleyeceğim. Ah alçak. Kendimi müdafaa etmek istemiştim. Boşluk. Ah işte onu yaraladım. Yalan söylüyor. Beni kurtarmak için yalan söylüyor. Beni yaralıyor. Sus sayın. Sus alçak. Sus. Bizi bu yalanlar kurtarıyor. Hadi ne duruyorsunuz? Zincire vurun onu. Hala mı seyrediyorsunuz? Bakın kaçmak istiyor. Sus seni seviyorum. Bizi birleştiriyor bunlar Bırak zincire vursunlar Gelip seni kurtaracağım beraber kaçacağız Şunun suratına bakın hele Korkunç gecenin izleri nasıl da meydanda Onu bu hale ben getirdim O da beni yaraladı fakat sonunda <gülüyor> Sonunda Ah bu erkekler Ne de kolay aldanıyorlar Küçücük bir yalan en ufak bir tebessüm her şeyi hallediyor Onlara hayatı gösterirsiniz Ölüm diye kaçanlar Ölüme sürüklersiniz hayat sanıp peşinizden koşarlar onu buraya küçücük bir kuzu gibi okşayarak... ...yüzünü gözünü öperek getirmek lazımdı. Prezival beni büyüledin... ...seni seviyorum dediğim zaman sevincinden çılgına döndü. Cehenneme gitsem ardından geleceğini pek çabuk anlamıştım. Peki İvanlı. Niçin yalan söyledin bana? Söyledim bilmiyorum. Tahmin ettiğin gibi sıkılmıştım. İnsan ne yapacağını bilemiyor. Daha doğrusu önceden kestiremiyor... Bu mehrum hatranın seni ölünceye kadar tazib etmesinden korktum. İntikamımı tek başıma almak, onu her gün azar azar işkenceyle öldürmek istiyordum. Bu surette korkunç gecenin sırrı onun son nefesiyle gömülüp gidecek. Sen hiçbir şey bilmeyecektin. Ah, neler düşünüyordum, neler oldu, baba, babacım. <gülüyor> Yalanını anladım kızım. <gülüyor> Mümkün olmayanı yaptın. Her şey gibi. Bu da hem haklı hem haksız bir hareket. <Gülüyor> Radyo tiyatrosu bitti. Morris Metterling'in yazdığı Mon Navanna adlı bir dram dinlediniz. Dilimize çeviren Reşat Gögen Mikrofona koyan Semih Sergen'di Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılar oynadılar Semih Sergen Cido Nedret Güvenç Giovanna Atilla Eldem Marco Erol Kardeseci Borso Erol Amaç Torello Cincer Sümer Prenzival Erdoğan Göze Vedio rollerindeydiler Teknik Prodüksiyon Arif Denizer